Geçtiğimiz bölümde hüzün senesinden bahsedip hüzün senesinde de Hazreti Hatice Validemizin rühletleri konusuyla programı sırlamıştık abi. Evet ve aynı zamanda bugünler artık Rebül evel ayının ma'hı velâdeti Hazreti Muhammed Mustafa'nın en güzel deminin sürüldüğü muhabbetinin tazelendiği günler İnşallah Cenab-ı Hak Mevlid-i Nebi'nin seneyi devriyesini Bizler içinde bir dönüm noktası eyler Her geçen günümüzü Her geçen senemizi Biraz daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyetine Yakın olmasına vesile eyler Amin Dualarıyla muhabbetimize başlayalım Ol rahmetellil alemin Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Taife gidişi mevzuunu Bu hafta işleyeceğiz İnşallah. Hüzün senesini mütakip belki bir tebdili hava, belki o hüzünlü hadiselerin e, biraz olsun saha değiştirerek, mekan değiştirerek e, yerini teferruhül kulub denilen ruhun kalbin rahatlamasına vesile olan bir ziyaret ve İslamiyet'in diğer kavimlere de tebliğ edilmesi niyetiyle taife bir sefer düzenliyor Peygamber Efendimiz. Sefer derken böyle sahabe-i kiram Hazretinin belli bir kısmını yanına alarak değil Zeyd bin Halis efendimizle beraber Taif'e gidiyorlar şimdi o bahsi inşallah işleyeceğiz bakalım neler zuhur edecek ne güzellikler zuhur edecek İnşallah beraberce görelim şu anda da kardeşlerimiz herhalde yerini almıştır ve bizleri dinliyor vaziyettedirler evet Müşrikler, Ebu Talib ile Hazreti Hatice'nin vefatlarını fırsat bildiler. Adeta bu zamanı bekliyorlarmış gibi, Peygamber Efendimiz'e reva gördükleri eza ve cefaları birden kat kat artırdılar. Öyle ki, Efendimiz, onların zulüm, hakaret ve işkencelerinden dolayı dini neşretme vazifesini yapamasa hale gelmişti. Müşriklerin bu insafsız ve merhametsiz tutumu, resul Kibriya Efendimiz'i fazlasıyla müteessir ediyordu. Bu sebeple Taif'e gitmeye karar verdi. Maksadı, Kureyş müşriklerine karşı Taif'te oturan Sakif kabilesinden kendisini korumalarını ve İslam davasını kabul etmelerini istemekti. Kendisini korumalarını derken, şimdi burada asıl olan Hz. Fahri Alem'in ve beyan ettiği davanın Yerini bulması. Yani Habeşistan'a hicret vardı. İkinci hicretler vardı değil mi? Efendim e, ve neticede bu hicretler en sonunda takdir edilen Cenab-ı Hakk'ın da güzel gördüğü şekliyle Medine'de hicretle artık son halini almış olacak. Biz Medine'deki hicretin büyüklüğünü anlamamız için bu hadiselerde belki yaşanması icap ediyordu. Burada korumalarını derken yani bu dine beşiklik edebilecek, suh ve sükun ortamında dinin yayılması hedefine götürebilecek bir kavim, bir mekan meselesi var burada. Ama dikkatlerden şu kaçmamalı, öz yurdu, ana vatanı, doğduğu yer olmasına rağmen hizmet edemediğinde, hizmetin en son noktasına kadar yapılıp da artık belli bir yerde durduğu, vaziyeti durumunda hemen Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mekanını değiştirerek de olsa hizmetine devam etmesi bizim dikkatimizi çekmelidir. Burada hiçbir zaman hizmetten geri kalmayarak hemen Taif'teki başka bölgeye daha doğrusu Mekke'nin dışında başka bir bölgeye Taif'e giderek orada İslamiyet'in orada belki kabule Efendim masar olabilecek bir cemiyetin varlığını araştırmak ve yerinde görmek üzere iki cihan server efendimiz Mekke'den hareket ediyor. Evet. Taif Arabistan'ın mühim yerlerinden biriydi. Bağ ve bahçeleriyle şöhret bulmuştu. Ayrıca Resulullah'ın süt annesi Halime'nin mensup olduğu Beni Sa'd kabilesi de buraya yakın oturuyordu. Dolayısıyla efendimiz bu belde sakinlerinin İslam'a alaka duyup imanla şereflenebilecekleri ümidini besliyordu. Bir, bir yandan da bağ bahçe tabirinden de dikkatinizi çekeceği gibi, Mekke'nin de e, gıda ihtiyacını, çünkü Mekke e, çok insan sirkülasyonun olduğu bir yer. Bağlık bahçelik bir yer olmasından dolayı taiften, e, toprak mahsullerinin de alındığı bir yer. Yani bir nevi zirai bakımından da, Ayrıca şive konuşma bakımından da, kültür bakımından da biraz daha rahat, efendim biraz daha merkez konumunda olan bir bölge. Çünkü biliyorsunuz süt annesi Beni Saad kavmini yakın oluşunda hatırlarsak, e, Beni Saad kabilesi Arap lehçeleri içerisinde en fasih lisanlardan birisidir. Süt annelerini tayin ederlerken Beni Saad'dan olmalarını istemesi Mekkelilerinin, Sebebi, sebebi budur. Yani biraz daha toprakla, toprak olan yerde yerleşik düzen hakimdir. Yerleşik düzen olduğu zaman da lisan da yerleşik olur. Lisanın lehçesi de rahat gelişir. Devamlı seyahat edildiğinde, lisanda farklılaşmalar, şive bozuklukları da olabilir. Ve dışarıdan gelen insanların çokluğu da yine, lisanda bazı değişiklikleri zaruri kılar. Fakat Taif ve civarında, Böyle yerleşik bir düzenin oluşu, zirai bakımdan da oranın rahat oluşu, orada hem lisan bakımından hem rahatlık bakımından, sosyal açıdan daha müreffeh bir toplum var. Böyle bir toplumun hem siyasi çekim, çekişmelerden de uzak. Yani siyasi çekişmelerden işte Mekke'deki gibi hemen efendim tabiri caizse piyasanın bir bozulduğunda sabah sürü ortamı Akşama savaş ortamına dönüşmüyor. Biraz daha gündem sakin ve dingin. Bu şekilde gidilir. Belki oradaki insanlar daha hüsnü kabulle bunu e, efendim İslam'ı yaşarlar, kabul ederler düşüncesiyle iki cihan serveri efendimiz altını çizerek söylüyorum. Yine vahiy ile, yine Cenab-ı Hakk'ın işaretiyle kendinden değil taife gidiyorlar. Bu ümidi tahakkuk ettiği takdirde Kureyş müşriklerine karşı büyük bir güç de elde edilmiş olacaktı. Tabi çünkü ticaretle, ticaret vasıtasıyla zirai efendim mamurlar, mahsuller Mekke'ye hep buradan geliyor. Dolayısıyla dışarıdan Mekke'ye giren e, önemli bir kanal temizlenmiş olacak. Böylece Mekke'nin içerisindeki kirlilik de o dışarıdan gelen sürkülasyonla biraz daha temizlenmiş olacak. Bu şekilde de düşünebiliriz. Tarih, Bihset'in 10. yılı Şevval ayının 27'sini gösteriyordu. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz, Hazreti Zeyd bin Harise ile birlikte gizlice Mekke'den ayrılarak Tayife vardı. Orada Sakif kabilesi ileri gelenleriyle görüşmeye başladı. Onları İslam dinine davet etti kavminden muhalefet edenlere kendisiyle birlikte karşı koymalarını talep etmek için geldiğini anlattı. Ancak kaldığı on gün zarfında hiçbir müsbet netice elde edemedi. Üstelik hakaret ve istihza ile mukabele gördü. Türlü türlü ithamlara maruz kaldı. Reislerinden biri Allah peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı diyecek kadar küstahlıkta ileri gidip Mübarek kalplerini teessüre boğdu. Ne Allah'ı biliyor ne peygamberi biliyor. Kendince bir Allah, kendince bir peygamber anlayışı olduğunda kişinin böyle hatalar yapması ne kadar akıllı olduğunu düşünse de neticede hata yapması normaldir. Allah'ı bilirse insan akıllıdır. Peygamberi dinlerse insan akıllanır. Bundan mahrum olan kişiler kendilerince çok akıllı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 Allah'ın peygamberiyim diye Allah adına hilaf-ı hakikat konuşuyorsan o takdirde ben seninle konuşmaya lüzum görmem. Yani kendince yine bir akıl yürütüyor. Şimdi diyor seni dinlersen mesul olurum, sana karşı çıkarsam eğer davanda sen sadıksan ki bu işime gelmiyor, seni sana mukabele ettiğimde hep hata edeceğim, konuşmayayım seninle bari diyor. Yok diyor eğer sen böyle bir e, uyduruyorsan, haşa, uyduruyorsan da e, bu durumda da sen diyor laneti hak ediyorsun e, sana bir şey olacaksa ben niye senle ilişik vaziyette olayım diyor kendince çok akıllı hareket ediyor hani günümüzde de bazı tipler vardır şimdi siyer okuyoruz dediğimiz gibi günlük hayatında tatbik edelim çok çok duyduğumuz bir şeydir daha geçenlerde yine bir mecliste duydum bir yerde sohbet ediliyordu işte karşılıklı konuşuyoruz içeriye biri girdi bir şey sordu sonra dedi ki yanımdaki kişilere Aman aman dedi çok dinlemeyin. Sonra mesul olursunuz. Öğrenmeyin. Ne olmuş öğrenince? Mesul olurmuşsun. Yani ilmi bir şeyi öğrendiğinde mesul olursun. Yapamazsan daha kötü. Gibi bir mantık var. Koca karı hikayesi diyeceğim o bile hafif Bu Buna kadar eblehliktir. Bir kere ilim öğrenmek mümin ve mümine... ...hanım... ...yani ister erkek olsun ister hanım olsun... Nedir? Farzdır Yani bir kişi Bir şeyi öğrendi yapmıyorsa Ayrı bir suçtur o O suç Fakat bir şey hiç öğrenmiyorsa Onun suçu çok daha büyüktür Allah öğrenmeyi emrediyor Bir kişi ilmi Yapmasa da öğrenecek Yani Allah'a iman ediyorsa Peygamber'e iman ediyorsa Kur'an'a iman ediyorsa Yapmasa dahi ilmi talep edecek yapmamak üzere ilmi talep edecek demiyorum. Yapmasa dahi ilmi talep edecek. O zaten farz. Yani bir insan ben buraya girmeyeyim de mesul olurum diyorsa bir kere baştan şeye benziyor bu. Namaza durursam okumaya mecbur olurum gibi bir abuk sabuk bir laf. Yani allah Ekber der de namaza durursam cık, fatiha okumak mecburiyetindeyim demek gibi bir şey. E ne yapayım? Hiç durmayayım namaza. Demekten farksız bu laf. İşte bu Demek ki akıllının sülalesinden geliyor bunu diyen kişide. Günümüzdeki yaşayanlar da demek ki bu adamın soyundan geliyor, sürbünden geliyor. Böyle bir laf ediyorlar. Dinlersem seni şimdi mesul olurum. Şimdi muhalefet edersem de çarpılırım. E, hiç senle konuşmayacağım diyor. Bunu bil. Yani kendi kendine kenarda kalacak. Olur mu? Alemlere rahmet gelmiş. Sen nerede kalabilirsin ki? Yani havayla dolu ben nefes almayacağım demek gibi bir şey bu. Ama Allah işte basiret versin, akıl fikir versin. Ve günümüzdeki bazı kardeşlerimize de Allah akıl fikir ihsan eylesin. Kişi, tekrarlıyorum kıymetli dinleyicilerim, kişi yapamasa bile muhakkak öğrenmek mecburiyetinde. Çünkü öğrenmeyen insan bu cemiyet için bir felakettir. Hiç olmasa bilir, yapmazsa en azından kendisiyle sınırlı kalır cehalet. Fakat öğrenmeyen insan muhakkak o cehaletini başkalarına da bulaştırır veya başka cahil kimselerin safında yer tutar. Şöyle bir söz vardır. Dünyayı öğreneceksin aldanmamak için. Ahireti öğreneceksin aldatmamak için. Ne demek bu? Bir başka şekliyle dünyayı öğreneceksin aldanmamak için, dini öğreneceksin aldatmamak için. Bunun manası şu, o sözü de yanlış anlıyorlar. Bunun manası şu, dünyevi işleri öğreneceksin. Şuradan ne kadara şu alınır, ne kadara para bozdurulur, ne kadara ticaret yapılır, işte verginin ne kadar verirsin, şu az mıdır, çok mudur, şu mal sakat mıdır, eğri midir, doğru mudur, şu yazın giydir mi, kışın giydir mi? Bunu bileceksin diyor. Neden? Aldanmamak için. Dünya hakkında bir malumatın olacak ki, Aldığın malda, yaptığın ticarette, kurduğun müessesede ister evlilik olsun, ister başka şey olsun, ne yapacaksın? Aldanmayacaksın. Aldanmayacak kadar dünya ilmini bileceksin. Peki dini veya ahireti bileceksin aldatmamak için. Onun manasını dini mevzuları hiç olmazsa bileceksin, yapamasan da. Neden? Sen yapamasan bile seni adam yaşlı zanneder. "Benden evvel yaşamıştır" der. Yanında bulunur bilmez sana bir şey sorar. Böyle abdest oluyor mu der. Şunu şöyle yaparsan faiz oluyor mu der. Şu şekilde olursa helal olur mu der. Şimdi ona karşı sen onu aldatmamak için doğru söylemek durumundasın. Yaşayamasan bile bak bu helaldir, bak bu haramdır, şunu yaparsan olur, şu caizdir, şunda namazın bozulur, şunda vaciptir diyebilecek kadar bilgi sahibi olman lazım. Sana birisi sorduğunda aldatmamak için. Çünkü onu aldatırsan, Allah muhafaza, onun ruhunu öldürmüş olursun. Yine başka bir söz var. Yarım hekim adamı candan edermiş. Yarım hoca adamı dinden edermiş. Yani buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla adamın söylediği bu. Bu arada başka bir hatırlatmada da bulunacağız. Hem nefsime de ağır geliyor. Bu programa nasipmiş konuşmak. insan olmuş. Geçen programlarda dinliyoruz. Aldatmamak için derken kendim aklıma geldi. Allah o güruhtan olmaktan bizim başta beni olmak üzere herkesi muhafaza eylesin. İbni Abbas sadiyallahu anh dedi ki demişim. Abbas sadiyallahu anh olacak o. Yani Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in şehadet getirdiğini söylüyor. i̇bn Abbas değil. Çünkü henüz i̇bn Abbas Efendimiz doğmamış o vakitte. Medine'ye hicrette ya bir yaşında ya yeni doğmuş olması lazım. i̇bn Abbas sadiyallahu anhın. Orada cümlenin arasında ben i̇bn Abbas demişim. Bunu da kıymetli kardeşlerimiz elektronik postayla yanlış mı anladık falan diye birkaç arkadaş geçmiş. Ben de dinledim. Ee, o i̇bn Abbas değil, Abbas radıyallahu anh. Ebu Talib'in şehadetini ben duydum diyor, Peygamber Efendimiz de ben duymadım diyor. Meselesi vardı ya. Eyvallah. Orada Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas allah arttır. O hatayı da düzeltmiş olalım. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz bu davranışları ve sözleri üzerine sakiflilerden hayır gelmeyeceğini anladı ve bundan müteessir oldu. Müşriklerin bu durumu haber alıp cüretlerini artırmalarından endişe duyduğu için de yanlarından ayrılacağı sırada onlara ''Bari konuştuklarımız aramızda kalsın, başka kimse duymasın.'' dedi. Ne var ki şirk inancının kuvvetle yaşandığı ikinci bir belde olan Taif sakinleri Resul-i bu arzusunu da kabul etmediler. Gençlerinin İslamiyet'e alaka duymalarından korkarak iki cihan güneşi efendimize Memleketimizden çık da nereye gidersen git. Kavmin ve hemşerilerin söylediklerini kabul etmeyince çıkıp bize geldin. Vallahi biz de senden elimizden geldiğince uzak duracağız. İstediklerini kabul etmeyeceğiz dediler. Lat ve Uzza'ya tapmakta Mekkeli müşriklerle yarışıp duran Sakifliler, bu çirkin sözlerle de yetinmediler, beldelerinde misafir olarak bulunan Cihan Peygamberine, ayak takımını, sokak gençlerini ve köleleri kışkırtarak saldırdılar. Gözü dönmüş, kendini bilmez küstahlar yolun iki tarafında sıralanarak kainatın efendisini ve Hazreti Zeyd'i taşa tuttular. Resulullah'ın mübarek ayakları kana bulandı. Öyle ki isabet eden taşların açtığı yaraların acısı yürümeye engel olur hale geldi. Resul-i Ekrem, Zaman zaman oturmak zorunda kaldı. Ama bu vicdansızlar her seferinde onu zorla ayağa kaldırarak yeniden yaralı ayaklarını taş yağmuruna tutuyorlardı. Ayak takımı Peygamber Efendimiz'i ızdırap içinde bırakırken taşlarıyla beraber kahkahalarla da savuruyorlardı. Hazreti Zeyd hayatını hiçe sayarcasına vücudunu Resul-i Kibriya'ya siper etmişti. Şirk ehlinin elinden çıkan taşların ona ulaşmasına mani olmaya çalışıyordu ama nafileydi o da kanrevan içinde kaldı resul Ekrem bu adice saldırıdan ancak kendini bir bağa atmakla kurtulabildi Bağın sahipleri kendilerine uzaktan akraba sayılan Utbe ve Şeybe bin Rabia adında iki kardeşti resul Ekrem bitkin bir vaziyette kendisini bir asmanın altına attı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 senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Ya Rabbi bu duaları, Hz. Fahri Alemin mübarek, Femi saadetinden çıkan bu duaları bizim münacatımız olarak kabul eyle, bizleri affınla mağfiretinde muamele eyle. Evet, birinci bölümü burada bir ara verelim demeye bile haya ettik. Sebebi icadı alem, ol fahre alem, ve rahmeten alemin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dualarıyla birinci bölüm kendiliğinden nihayete ermiş oldu ama bunun bir ikinci safhası var bu bölümün ikinci safhası var şimdi bu duaların müstecab olduğunun e, neşesi müjdesi olan hadiseler var onları yine sizden dinleyelim de içimiz biraz olsun sürura Dönüşsün, sürura, halimiz tahvil olsun. Bağ sahipleri, Resul-i Kibriya Efendimizin maruz kaldığı menfur saldırıyı uzaktan seyretmişler ve acıma duyguları harekete gelmişti. Köleleri Attas'la Efendimiz'e biraz üzüm göndererek ikramda bulundular. Attas, tabak içindeki üzümü alıp Efendimiz'e getirdi. resul ekram Ekrem üzümü, Bismillah diyerek alıp yemeye başlayınca, Attas'ın dikkatini çekti. Kendi kendine, vallahi dedi, bu sözü, bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler. Şimdi burada duralım. Biz demin ilk bölümü uzatmamak, vaktinde de nihayete ersin diye, şerh etmedik, açmadık. Ama, ilk bölümü dinleyen kıymetli, aziz dinleyicilerimiz, duayı fark ettilerse, bu duadan bir bir önce başka bir hadisenin zuhurunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin femisâdetinden dinleyen sahabe bizlere aktaracaktır. Belki ileride zikredecek fakat şu ana kadar zikretmediği için biz anlatmak durumundayız. Bağa geldiklerinde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendilerine yapılan eza, cefa ve işkence neticesinde Allah'ın emri olan nefsi muhafaza kanununa riayet ederek o bedenin de muhafazası için ne yaptılar? bağ girdiler. Orada bir müddet dinlendiler. Fakat bununla da dinlenmek mi yoksa tedavi amaçlı bir zorunlu ihtiyaç mı? O ayrı bir bahis. Tam bu esnada Cebrail aleyhisselamın nüzul ettiği haberini yine iki cihan serveri efendimiz buyuruyor. Ya Resulallah senin bu durumun sana reva görülen bu eziyet ve işkence karşısında bu durum karşısında Arşı Rahman'daki bütün melekler feryadu figan etmekte. Allah'ın laneti insin diye Cenabı Hakk'a tazarru ve niyazdalar. Ya Rabbi sen bunları kahreyle, Ya Rabbi sen bunları perişan eyle diye, hepsi senin yanındalar, saf saf durmuş bekliyorlar. Ve Allah'ın dağları muhafaza etmekle, dağları dikmekle görevlendirdiği Melaike-i Kiram Haziratı da, şu anda Cenab-ı Hak'tan gelecek bir emre muntazırlar. Ki o emir, Taif halkının, beldesinin bulunduğu bu alanı, Meleklerine emir vererek dağları birbirine bitiştirecek ve Taif'i haritadan silecek diyor. Yeryüzünde Taif diye bir yer olmayacak. Dağlar kapanacak, dağların arasında kalp olup gidecek ve kaybolup gidecek Taif. Şu anda senin ağzından çıkacak olan niyazı beklemekte Cenab-ı Hak. Söylediğin anda... Allah Teala'nın hususi emmini muntazır bekleyen o dağdaki melekler Allah'ın emriyle hemen taifi yok edecekler dediğinde işte bu duayı yapıyor peygamber efendimiz. Ya Rabbi ben senin merhametine talibim sen benden yüz çevirme benim sadece senin rızandan başka bir niyetim yoktur gayretim yoktur bunlar bilmiyorlar bilselerdi bunu yapmazlardı sen onlara merhamet et. Benim rahmet ve merhamet peygamberi olarak gönderdin. Ya Rabbi bunların yaptığı bu zulme karşılık öyle bir nur çıkar ki aralarından o nur bu zulmeti boğsun. İlle bu zulmet helak olacaksa nur ile rahmetle merhametle ve İslam'a dahil olmakla bu zulüm izale olsun. Ben rahmet olarak gönderildim. Merhametli olmak üzere gönderildim kahretmek, helak etmek üzere gönderilmedim ya Cibril diyerek Hazreti Cebrail aleyhisselama bu cevabı iletiyor ve ya Rabbi sen beni biliyorsun ben bu zulme maruz kaldım ama sen bunlarla beni imtihan etmek ve bu imtihanı da devamlı kılmak gibi bir duruma hiçbir zaman sokmazsın sen rızana beni kavuştur nazarından beni düşürme ve beni affele beni mağfiret eyle diyerek Allah Teala'nın ona karşı muhabbetini en ziyade şekilde celp edecek sözleri, bir habibten bir sevgiliden beklenecek sözleri maşukuna karşı söylemiş oluyor. İşte bu duanın hemen akabinde Allah'ım her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Sen bunlara merhamet et, bunları istah diye Du'a ettiğinde Utbe ve Şeybe bin Rabia'nın köleleri olan Addas sahiplerinin emriyle iki cihan serbere efendimize üzüm getiriyor. Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz üzümü alırken Bismillah, Allah'ın adıyla diyerek alıyor. Fahrelem efendimiz üzümü iki iki yermiş iki tanesini koparıyor ve bismillah diyor. Bunun üzerine neler oluyor? Şimdi tekrar dinleyelim. Resul Ekrem üzümü bismillah diyerek alıp yemeye başlayınca Attas'ın dikkatini çekti. Kendi kendine vallahi dedi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler. Fahri Alem Efendimiz, ey Attas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu. Attas Ninovalıyım ve Hristiyanım diye cevap verdi. Demek sen o salih kişi Yunus İbn Metta'nın hemşehrisisin. Sen Yunus İbni Metta'yı nereden biliyorsun? O benim kardeşimdir. Allah Allah. O bir peygamberdi, ben de peygamberim. Ya. Bunun üzerine Attas kendini tutamadı ve Resulullah Efendimiz'in başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Ya, demek Resulullah Efendimizin başı da öpülür, elleri de öpülür, ayakları da öpülür. Ayakları da öpülür. Şirk kirinde olan insan, o kadarcık sözde bir besmeleyle ayaklarının altını öpecek hale gelir. Her şeyimizi borçlu olduğumuz, sebebi necatımız olan, her şeyimizi ondan öğrendiğimiz, Allah'ın lütfunu, merhametini, dinini hep ondan talim ettiğimiz, Hazreti Peygamber'in, ayaklarına kapanmak izinin tozuna yüzlerimizi sürmek ancak ancak muhabbetin bir tezahürüdür. Tabi Resulullah Efendimiz besmeleyi çekerse böyle çeker. Bir Allah peygamberinin besmelesini çekmesiyle bizlerin besmele çekmesi bir değildir. Biz öyle besmeller çekeriz ki bazen helali bile haram kılar. Ama Allah'ın bir peygambere bir besmele çektiğinde sadece önündeki nimeti değil o nimetin bulunduğu bütün beldeyi bile fethiyle, fütuhatıyla, hidayetiyle içine alır o besmele. O besmele, o Allah adıyla denildiğinde, bütün o sadayı işitebilecek olan mevcudat, mahlukat, o İsmullah'a ram olur, boyun keser, o İsmullah'ın gölgesine sığınır. İşte böyle bir sahne var orada. Manzarayı uzaktan seyreden bağ sahiplerinden biri, diğerine, ''Senin adamın'' dedi, gözünün önünde kölenin itikadını bozdu. Attas yanlarına dönünce de ikisi birden, ''Yazıklar olsun sana Attas, sen bu adamın başını, ellerini ve ayaklarını nasıl öptün?'' diyerek onu azarladılar. Attas'ın efendilerine cevabı ise şu oldu. ''Yeryüzünde bu saatten daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.'' Resul-i Ekrem Efendimiz bağdan ayrılıp düşünceli düşünceli ve Sakif kabilesiyle Tayiflilerden maksadına muvaffık bir netice alamamanın teessürü içinde yoluna devam etti. Mekke'ye iki konaklık bir mesafe kalmıştı ki zatını bir bulutun gölgelemekte olduğunu gördü. Dikkatli bakınca bulutun içinde Hazreti Cebrail'i fark etti. Cebrail aleyhisselam seslendi.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 Ee, kıymetli dinleyicilerimiz göz ardı etmesinler Kuaykan Dağı ve Ebu Kubes Tepesi Dağı Mekke-i Mükerremededir yani Kabe'nin hemen yakınındaki dağlardır bunlar Taif'teki olan hadise ve o cefa vakalarının menşeyi yine Çıbanbaşı olarak Mekke'deki müşriklerden kaynaklandığından dolayı Allah Teala bu şirk perdesini açan, rahmet perdesini yırtan hayasızları helak etmek üzere Mekke'deki dağları bitiştirecek, birleştirecek şeklinde bir Cebrail Aleyhisselam'ın emri olduğunu söylüyor. Fakat bizim yine başka kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla Taif'teki olan hadisenin hemen üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği ve Fahri Efendimiz'in dua yaptığı o duasının bereketıyla da addasının orada Müslüman olduğu rivayeti daha tercih edilen bir rivayettir. Evet. Fakat şefkat ve merhamet kaynağı Resul-i Ekrem'in arzusu başkaydı. Dağlar meleğine şu cevabı verdi. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hakk Teala'nın bu müşriklerin zulmünden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Evet, peygamber efendimizin maksat ve gayesi insanları beddualarla yok etmek, bela ve musibetlere uğratıp perişan etmek değildi. Aksine insanların imana kavuşmasını, hidayete ulaşmasını ve ebedi saadete ermesiydi. Her adımını bu gayenin tahakkuku için atıyor, her hareketini bu ulvi maksat için yapıyor, her teşebbüsünde bu eşsiz hedef bulunuyordu. Bu sebeple her dakikası bir nevi ibadetle geçiyor ve her anı nurlu bir manzara olarak maziye akıp gidiyordu. Evet. Şimdi buradan başka bir mesele var. Ama oraya geçmeden evvel isterseniz şunu hatırlatmayı istiyorum. Duha suresinin tefsirinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakkında ayeti kerimelerin zaten hemen hemen hepsi kendisine hitap edecek şekildedir Duha suresinde. Orada buyuruyor ki Cenab-ı Hak gösteriniz billah vel el ahiretu hayrul leke minel ula. Ahiret senin için evvelden hayırlıdır. Bu ayeti kerimeyi şerh ederlerken, tefsir ederlerken hemen ahiret kelimesinden yola çıkarak, ahiret kelimesinden kıyamet günü, ahiret yurdu, ahiret hayatı hükmünü çıkartarak ahiret yurdu senin için dünyadan, üla yani daha evvel olan dünya hayatından hayırlıdır diye tefsir etmişlerdir. Bu tefsir de yanlış değildir tabii ki. Çünkü bunu yapanlar da yine Belli delillere dayanarak e, e, Tefsir yapan alimlerdir Fakat Bilhassa Elhamdülillah Hamdi Yazır Hoca Efendi Ne kadar güzel izah etmiş Buyuruyor ki Yani dünya hayatıdan daha iyidir Senin için ahiret hayatı Sözünle sınırlı bırakırsak işi Bu mananın altında Şu da yatar diyor Yani sen dünyada ne kadar yaşarsan yaşa Bir an önce ahirete git Ahiret daha iyidir senin için. Burada oyalanmanın da bir manası yok diye alt manalarında böyle bir sakatlıkta çıkabilir diyor. O halde şu daha güzeldir diyor tefsir olarak. Ve lel ahiretu sonraki Leke senin için daha hayırlıdır. Minel <Sessizlik> ula evvelden. Evvelce yaptığın ne amel olursa olsun sonra yaptığın amelle mukayese edildiğinde her geçen gün hep sonra olan günler, hep sonra olan dakikalar senin lehinedir. Senin için hayırdır ya Resulallah. Tayif'te bu oldu ama oradan çıktığındaki olan hayatın, ondan sonraki birbirini takip eden günlerin, Medine yurdundaki halin, Mekke'nin fethini müessel oluşu, bütün gazaların velhasıl hayatındaki her gün, her dakika her geçen dakika senin için hayırlıdır. Niçin? İşte demin de işaret edildiği gibi. Hep rızayı ilahiyeye vasıl olmak, rızayı ilahiyede hep bulunmak, hep insanları orada buluşturmak üzere bir hedef, bir sırat-ı müstakim üzere olduğundan dolayı her attığı adım, her yaşadığı hal, fahrikânet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatında bir sonraki için daha hayırlı hale geliyor. Duha suresindeki başka tefsirde şu. Şimdi bakın kıymetli dinleyiciler. Taif'te bu kadar zulmedilmesine rağmen, Mekke'de yine kendisine zulmedilmesine rağmen, ne Taif için ne Mekke için, ne orada yapılan zulümleri yapan müşrikler için Allah Resulü kahırda bulunmadı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz, müşrikler için kahretmedili bir bile kahır okumadı bir yetime zayıf olan bir insana hiç kahreder mi? bu ayetlerin tefsirinde de bazen şahsileştiriyoruz beşer olan Hazreti Fahri Alemi bizim gibi beşer zannediyoruz ve biz beşer şaşar kaidesinde kendimizi bu hususta yine örnek olarak gösteriyoruz ve şaşırıyoruz nedir o? Yetimi azarlama, yetime kahretme şeklindeki ayeti biz Resulullah Efendimiz'in sanki yetimi azarlıyormuş gibi bir manaya geldiğini zannediyoruz. Halbuki böyle değil. İnşallah hala beklediğimiz elektronik postalara ulaşamadık. Şöyle birkaç yüz tane elektronik posta gelirse bunun tefsirini, Nakledeceğiz ama gelmezse Hiç burada zikretmeyeceğiz Çünkü istediğimiz şekilde bir talep Olmadıktan sonra biz burada Kendi kendimize konuşmak istemiyoruz Birazcık böyle merak ettiklerini Kıymetli dinleyicilerimiz bize ulaştıracaklar Eğer ulaştırırlarsa Radyo 15'e O zaman bunların cevabını Vermek üzere biz de gayret sarf ederiz Eyvallah Fakat şu kadarını söyleyerek geçelim Son saniyelerimiz ikinci bölümün Taif'te kendisine zulmedenlere ve Mekke'de kendisine fevkalade eziyet edenlere dahi okumayan bir peygamberin yetime beddua etmesi ne kadar düşünülebilir? Ve böyle bir tefsir ne kadar gerçekçi olur? İslam'ın hakikatiyle, peygamberin ahlakıyla nasıl uyuşabilir, intizac edebilir? Bunu irfanlarınıza terk ediyorum. Taif'te yaşananların akabinde Peygamber Efendimizin duası, hadisesi vardı. Ve bir de yine bir soru sorduk. Eyvallah. Duha suresindeki Estaenzubillah fe emme yetime fela taqhar. Sakın ha yetimi azarlama şeklinde yetime kahretme ve dua etme şeklindeki ayetin tefsiri hususunda Neler diyecekler neler soracaklar kıymetli dinleyicilerimize bu suali tevcih ettikten sonra bir soruyla değil mi öyle ara vermiştik ikinci bölüme şimdi üçüncü bölüme devam edelim demek ki Mekke'yi mükerdemeye yaklaştıklarında iki üç konak mesafede taif meselesinde arz ettiğimiz o dağ meleklerinin taifi tamamıyla yok etme kahretme hadisesi veya ikinci bir kere olduğunda düşünürsek aynı şeyin Mekkeliler içinde Cebrail aleyhisselamın haber vermesiyle istenmesi durumunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kahır ve bedduadan sarfı nazar etmeleri Merhametle muamele etmeleri Ve ya Rabbi sen bu zulmü ve bu şirki Onların nesillerinden gelecek Salih insanlarla Ve sana kul olan Tevhid eden Abid ve salih insanlarla Yok et, izale et diyerek Merhametini, rahmetini ve hidayet memba oluşunu göstermiş oluyor. Fakat Mekke'ye varmadan evvel başka tecelliler de zuhur etmiş. Adeta iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği hiçbir şeyin boşa gitmediğini Cenab-ı Hak göstermeyi murat etmiş. Ey Habibim seni insanlar dinlemezse Cinler dinler, cinler dinlemezse bütün mahlukat dinler, hiç kimse olmasa ben seni dinliyorum dercesine tecelliler yaşatacaktır. İşte onlardan bir tanesi nedir? Şimdi okuyacağız. Peygamber Efendimiz Mekke'ye varmadan Nahla adlı mevkide bir müddet istirahat etti. Namaza durduğu bir sırada Nusaybin cinlerinden bazıları oradan geçerken, Efendimiz'in okuduğu Kur'an'ı duyunca durarak dinlediler ve orada Müslüman oldular. Sonra da kavimlerine dönerek onları imana davet ettiler. Kur'an-ı Kerim bu hadiseden bize haber verir. esnen billah. Hani cinlerden bir takımını Kur'an dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Bu suretle bakta ki ona hazır oldular. Susun dinleyin dediler. Sonra bitirildiği vakit de döndüler. İnzar etmek üzere kavimlerine gittiler.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 Hz. Fahri Alemin dinlendiği yerden bile hidayet fışkırıyor Dinlenmek ne güzel değil mi? Dinlendi Evet Allah Resulü orada dinlendi Sözü dinlendi Kitabullah dinlendi İnsanlar dinlemese bile Hak ve hakikat namına söylenen her şeyi Allah muhafaza eder Hiçbir şey olmasa Yarın yemin mahşerde o sözler hiç bozulmamış Aynı hangi niyetle konuşuluyorsa o niyet üzere vücut bulmuş olarak kişinin karşısına dikilir verir. Allah iyi şeyler söylemeyi, iyi şeyler duymayı bizlere nasip eylesin. Bu arada zaten biliniyor ama cin denilen bir mahluk var. Aynı insanlar gibi nasıl insan denilen bir mahluk var, bir beşer sınıfı var. Cinlileri de yaratmış Hazreti Allah. Görürsün, görmezsin. Ayrı bir iş. Fakat var. Bazı insanlar mesela geçenlerde soruyorlar. Batı inançlarınız var mı diyorlar. Adam da söylüyor. Evet diyor. Batı inançlarım var. Ne inançlarım var diyor? Batı inançların. Adam da söylüyor. İşte evden çıkmadan diyor ayete kürsü okurum. Bir de ben cinlere inanırım. Nazar da vardır. E ne oldu Batı inanç? Hay Allah seni ıslah etsin, Yani sen keşke e, Tövbe estağfurullah, batı inancın olsaydı da bu şekilde batıla düşmeseydi. Ya bunlar hak. Yani insanlar böyle kendilerince birazcık böyle e, teneke yapmakta, birazcık iki üç tane madeni birleştirip de biraz uçmaya başlayıp, biraz hızlı yüzünde gitmekle beraber çok akıllandık, teknolojiyle beraber çağ atladık zannediyorlar. Hiçbir şey atladıkları yok, hiçbir şey atladıkları yok. Hala zulüm devam etmekte Hala savaş devam etmekte Ve katlanarak On misli yüz misli değil Belki bin misli olarak devam etmekte Şu dakikada biz konuşurken Kimler hala katledilmekte Böyle bir halde Şimdi O kadarcık dar aklıyla Ayete kürsü ne Batı inanç Neden? Şu anda diyor, yaşadığım ortam o kadar batıl ki Bunlara inanmıyor Batıl o kadar kuşatmış ki Kendi dünyasını onu hakikat zannediyor. Burada aldığımız şey bu, haber bu. Onun ağzından fark edebildiğimiz durumumuz bu. Yani batıl öyle bir şekilde etrafımızı sarmış ki hak bir şey söylediğinde o yabancıymış. Sanki batılmış gibi muamele görüyor. Ayetel kürsi. Var mı bunun ilmi bir değeri diyor kendine göre? Yok. O zaman batı inanç diyor. Allah muhafaza eylesin. Şimdi i̇şte cinlere inanırmış. Ya cin nereye inanır? Kalk da cin, otur da cin yakala. Evinde, etrafında ne kadar cin var? Bunu tespit et, çeteresini tut demiyoruz biz insanlara. Fakat böyle bir şey var. Neden? Mü insan var. Müslümansan var. E belki bu ilmende ispatlanır. Ayrı mevzu. Fakat İslam'a inanıyorsan, Kur'an'a inanıyorsan suretü cin diye hususi bir şekilde cin suresi diye müstakil ayet sure var. Ayetlerde de geçiyor bu ister inan, ister inanma sözü Müslüman olmayana söylenir. Bir adam Âmentü billahi ve melaiketihi. Hani şöyle bir şey sorabilirler. Ya kardeşim imanın şartı altı mı? Altı. E peki cine, cinlere inanmadığımız zaman niye biz imandan çıkalım ki? Biz inanıyoruz. Neye inanıyorsun sen kardeşim? Âmentü billahi. Allah'a inandım. Ve melaiketihi. Meleklerine inandım ve kütübihi kitaplarına inandım ve rusulihi peygamberlere inandım daha ileriye gitme dört tanesi yeter yeter derken yani konuşmamız için yeter yoksa yetmez ikisinde inan, inanman lazım kadere inanman lazım öldükten sonra bal gibi dirileceğine inanman lazım peki nerede diyor şimdi bu işin içerisinde cin e güzel kardeşim amentü billahi ve melaiketi hilelikten sonra ve kütübihi diyorsun kitaplarına inandım İşte o kitaba inanmak ne demek Kitapta yazılanların hepsine inandım demek. Kur'an vardır, inandım. Bu değil ki, Kur'an'ın her ayetine iman ettim demek. Tatbik edebilmesem bile Kur'an'a inandım. Namaz geçiyor mesela Kur'an'da. Kur'an'daki namazı inkar edemezsin. Namazı inkar edersen imandan olursun. Ama Kur'an'da namaz vardır, inandım. Kur'an'dadır demek, kitaplara iman faslıdır. E, Kur'an-ı Kerim'de cinlere ait mevzular anlatılıyor. Detaylı bir şekilde veriliyor. Bak aralarındaki konuşmayı bile naklediyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi yoktur dersen ne olur? Kitaba iman etmemiş olursun. Kitapta geçen zikredilen ayeti inkar etmiş olursun. Allah hafazı dinden çıkarsın. Peki efendim nasıl oluyor? Ya Nasıl olduğunu senin üzerine vazife değil. İnanmak senin üzerine vazife. Ve sonra hani gecenin bu vakti konuşuyoruz ya da kimse böyle vesvese yapmasın. Onlar kendi aleminde bir mahluk. Bir taife Allah'ın ordularından bir ordu Bir insan kalkıp cinlerle binlenmelerle şeytanlarla hatta meleklerle uğraşacağına Kendi nefsiyle kendi amelleriyle uğraşmasını yine peygamber efendimiz tembih ediyor Görmesek de bazı şeylerin varlığına inanmak mecburiyetimiz var Zaten iman da bize bunu tembih ediyor Bunu da bu kadarcık zikretmiş olalım Diyeceksiniz ki niye bunu anlatıyorsun? İnanmayan mı var? Evet var. Ben Deniz İdadiyat Fakültesini bitirdiği halde cinlere inanmayan insan tanıdım. Yani ayetleri bildiği halde, hoca basını erdiği halde cinlere inanmayan insan tanıdım. Hatta bazı hocacıklar da etraflarına şirin gözükmek için böyle kadın toplantılarında, konken partilerinde, ruh çağırma seanslarında Oralara bile iştirak ediyorlar. Hristiyanları, Musevi'de binden beri hepsi önemli değil canım. Hepsi girecek cennete. Herkesin inancı vardır. Doldurun cenneti gibi. Herkese cennet kapısını açıyorlar. Öte taraftan cinlere iman mevzuunda kendi cicili bicili efendim insanlara bunu anlatamayız korkusuyla yani var diyorlar diyerek kıvuruyorlar. Allah Teala insanları sevdikleriyle haş edecek. Allah'ı ve Resulü sevenler o şekilde haş olacak. Başkasına sevinmek derdinde olanlar da onlarla beraber haş olacak. Öteki tarafta neyin var neyin yok olduğu en kötü ihtimalle kestirmeden aşikare belli olacak. O zaman görürsünüz, o zaman hepimiz beraber göreceğiz. Evet. Peygamber Efendimiz batlı Nahle'de bir müddet ikamet ettikten sonra Mekke'ye yöneldi. Kureyş'in kendisini kolay kolay Mekke'ye sokmayacağını biliyordu. Bunun için o zamanın adetine göre birinin himayesi altına girmesi gerekiyordu. Yani bir nevi vize gibi böyle çıktığı zaman Mekke'den birisi e, herhangi bir şeyi yoksa efendim daha doğrusu varsa bir problemi varsa içerden bir kişinin himayesiyle tekrar Mekke'ye giriliyor. Daha evvel de zikretmiştik Mekke kendince iyi veya kötü batıl veya hak neyse onu konuşmuyoruz. Kendine göre kanunları olan bir belde. Hemen bu kanunları fırsat bilerek Peygamber Efendimiz aleyhine kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi i̇çeriden bir kişi muhafaza etmezse o beldenin dışında bulunan insanlar görevli olan, hududu kollayan efendim, askeri birlikleri veya efendim, kavimlerin, kabilelerin kendi oluşturdukları kuvvetler Dışarıdan gelenini almıyorlar içeriye güya Öyle ki orada doğmuş da olsa Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de e, Mecburiyetten dolayı değil Bak yine orada bir nezaket var ama Yanlış anlatmaktan da korkuyorum Hani ben buranın vizesini tanımam Ben buranın kaidesini tanımam değil O kaideye riayet ediyor Yani Fahri Alem Efendimizin hayatında ne kadar Enteresan detaylar var üzerine düşündüldünde. Yani farklı bir şekilde dua ederek oradan geçebilir. Dağları kavuşturmak üzere melekler bekliyor. Bir kişinin himayesini mi isteyecek? Bu söz de hatadır. Yani dağları kavuşturmak üzere bekleyen melekler var. Dağları kavuşturmayı talep etmesi de şuradan bir yol aç. Benim evme gideyim dese çok daha kolay değil mi? Ha çok efedersiniz Bunları söylemeye mecbur ediyorlar insanı. Mesele himayesine mecburdu. Hayır öyle değil. Mekke'nin kendine ait bir işleyişi var. Bir kanunu var. Resulullah Efendimiz şimdiki seküler bazı tabirleri kullanacağız. Her şeyini legal yapmıştır. illegal yapmamıştır. Her ne kadar kendisine hep illegal, kanunsuz işler uygulansa da. Mevcut kanunu zedelememiştir. Çünkü başka şekilde zedelendiğinde farklı farklı muameleler olur iyice aleyhlerine o kanunları kullanırlar diye de hem de insanın örfüne de hürmet etmiştir peygamber efendimiz ama ne olmuştur sonra örfüyle adetiyle kanunuyla her şeyle teslim almıştır Allah hem Mekke'yi harem kılmıştır hem Medine'yi harem kılmıştır Allah'ın kanunlarıyla harem hudutları ilan edilmiştir ve orada tamamıyla helal ve haram çizgisi Allah'a göre belirlenir hale gelmiştir anlatabiliyor muyum? illegal olarak yapmamıştır Burada nazarı dikkatleri buraya celbetmek etmek istiyorum Sığınmak zorundaydı Vesaire falan değil Bu şekilde himaye şu anda vize işlemi gibi düşünebilirsiniz Bunu Dışarıdan gelirken böyle bir kaide koymuşlar İyi olur kötü olur Oraya girdiği zaman bu kanunları Kabul ettiğinin işareti o Oraya bu kanunları kabul etmeden Girseydi Onu o beldeden atmak hürriyetinde Elde etmiş olacaklardı bak Buraya çok dikkat etmek icap ediyor. Bu aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve diğer dört mezhep imamının İslami ölçülerinin, devlet teşkilatının, Darül Harp meselelerinin menşeindeki meselelerdir bunlar. Biz şimdi böyle siyerde geçiyoruz ama bu hukuklar Darül Harp meselesi ve Darül İslam meselesinde bizzat işlenen delillerdir. Nasıl olarak geçer bunlar? İllegal olarak bir yere girdiğinizde farklı bir muamele vardır. Bir devletin hudutuna girdiğinizde legal olarak girdiğinizde ayrı bir hudut vardır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir mümin herhangi bir Müslüman Allah'a şirkle yönetilen bir devletin hukuk çerçevesinde o devletin hudutları çerçevesinde bir iş yapmak üzere oranın vizesini alıyor bilinen bir içeri giriyor. Oranın kanunlarına göre o devlet nizamını bozamaz. Dinen. Dinen bozamaz. Din ona hürriyet vermiyor. O şekilde giriyor içeriye. O kendisinden emin olarak içeriye alınıyor. Kendisi resmen tanınarak içeriye alınıyor. O devletin hukukunu zedeleyemez. O devletin kanunlarında bir şekilde ne yapmış oluyor? Uymak mecburiyetinde oluyor. Dini sahayı konuşmuyorum. Şuradan gideceksin. Şurası ters yöndür. Şu satılır. Bu satılmaz şu daireye girersen şöyledir bu daireye girersen böyledir gibi hukukunda tanıdığını gösteriyor anlatabiliyor muyum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihat ayetleri gelmeden evvelki hayatı saadetine baktığınızda ki bunu Muhammed Kutup bilhassa kitabında çok güzel işler hep legal olarak efendim Mekke'nin tanıdığı kanunlar çerçevesinde tebliğ vazifesini ve tebliğ hizmetlerini yürütmüştür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 Hira Mekke'nin içine dahil, yani 5-6 kilometre mesafededir e, veya işte 7-8 kilometre olsun. Kabe ile e, Hira Dağı'nın mesafesi bu kadardır. Hatta şöyle biraz yukarıdan baktığınızda, üst kata çıktığınızda Kabe muazzamada, üçüncü kata çıktığınızda Kabe'nin kapısına doğru bakın, Kabe'nin kapısının bulunduğu cepheye doğru Baktığınızda hemen hizasında Arkada ileride Hira Dağı'nı görebilirsiniz Böyle bir e, takke Gibi tepesi hani Eskiler Araki'ye derler Bir takke gibi yüksekçe bir tepedir Hemen belli olur yani Diğer dağlardan seçilir Sanki bir böyle takkeli bir e, Bir başın üzerine konulmuş takke gibi Havası vardır hatırda kalsın diye söylüyorum O şekilde seçilir Evet fakat o mesafeyi bile olsa neticede e, Mut'im bin Adi evlatlarını, çocuklarını da beraber silahlandırarak bu teklifi kabul ediyor. Kendisi müşrik olmasına rağmen bu şekilde Fahri Alem, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Mekke'ye girmesine refakat ediyor. Müşrikler Mut'imin bu hareketine çok kızdılar ama ses çıkaramadılar. Fahri Alem efendimiz Müşriklerin kin saçan bakışları arasında Kabe'yi tavaf etti. Harem-i Şerif'te iki rekat namaz kıldı ve oradan evine gitti. Başta Peygamberimiz ve bütün Müslümanlar müşrik olan Mut'im bin Adi'nin bu iyiliğini ömürleri boyu unutmadılar. Resul-i Ekrem onun bu iyiliğini müşriklere karşı kazandığı Bedir zaferi sonrasında bile yad etmiştir. Mut'imin oğlu Cübeyr Bedir esirleri hakkında konuşmak için Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onu kabul etmiş, ricasını dinledikten sonra şöyle demişti. Eğer baban mutim hayatta olsaydı ve şu adamlar hakkında ricada bulunsaydı şüphesiz ben onları mutime bağışlardım. Evet Resulullah Efendimiz müşrik olsun şu olsun bu olsun fakat kendisine zerre kadar hizmet eden hiçbir kimseyi unutmuyor. Ve onun hakkını ödemek üzere e, ve onu tartif etmek üzere muhakkak bir karşılıkta bulunuyor. İnşallah Cenab-ı Hak gafletle bile olsa, müşrik olduğu halde kendisine yapılan güzelliği ve hizmeti unutmayan bir peygambere mensup olarak, ondan güç alarak ve o himayenin altında ellerimizi açıyor ve niyaz ediyoruz. Diyoruz ki, Ya Rabbi zerre kadar da olsa, gafletle bile olsa, Sadece salatu selamlar bir kere salatu selam getirmek bile olsa Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zerre kadarki yakınlığımızı sen onun katında makbuleyle ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakınlığını bizden hoşnut ve razı oluşunu bize nasip eyle. Amin.